Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillahi rabbil Vesselallahu ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala müminlerin ve sahbihi müminlerin Değerli kardeşlerim, 3-5 Müslüman bir araya gelip birbirimize desek ki biz şu öğlen namazını kime benzeterek kılıyoruz? decek. Bu soruya makul bir cevabımız elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benzeterek kılıyoruz. Müslümanız. Müslümanın namazı kime benzeyecek? Roma'da bir papaza benzeyecek hali yok. Elbette Medine'deki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benzeyecek. Ramazan-ı Şerif'te tuttuğumuz orucumuz kime benziyor? Kimin orucuna göre tutuyoruz diye sorsak bunun da cevabı bellidir. Haccımızı olimpiyat kurallarına göre yapmıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haccına benzetiyoruz. Neden? E ona iman ettik. İman ettiğimiz peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem haccı, haccımızdır. Namazı namazımızdır, orucu orucumuzdur. Aynı kardeşlik ortamımızda samimi bir şekilde şöyle bir soru sorsak, desek ki çocuklarımızı kime göre yetiştiriyoruz? Bu sorunun cevabını hangi Müslüman verirse versin Medine'de namaz kılan Resulullah'ın namazı gibi ben de İstanbul'da namaz kılıyorum dercesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de Enes'i yetiştirdiği gibi ben de İstanbul'da çocuğumu yetiştiriyorum. Diyemiyoruz maalesef. Desek buna kendimiz de güleriz. Ortada bir sorun var. Namazımız peygambere göre, Haccımız peygambere göre de, Çocuk terbiyemiz, yetiştirme tarzımız, Niye ona göre değil? Peygamber aleyhisselamın getirdiği peygamberlik alanında çocuk yok mu? Çocuklar hariç sadece namazı öğretmek için gelmiş bir peygamber mi? Hadi ticaretimizi filanca filanca güçler alabora etti de Medine pazarına uyduramadık pazarımızı. Biz hurma satmıyoruz ki deyiverdik diyelim. Çocuklarımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik alanı dışına nasıl taştı? Sorusunun cevabı bize bir gün sorulacak. Namazdaki, oruçtaki, haçtaki peygamber çocuk yetiştirirken nerede? Sorusu sorulacak. Bu sebeple kardeşler Medine'de kılınan namazları Medine'de Mekke'de yapılan hac ibadetini hangi hissiyat bize yaptırıyorsa çocuğumuzun olmasına dair ve olan çocuğu yetiştirmemize dair hissiyat da o olmalıdır. Keşke, hacı efendilerimiz, Medine'den bize, hurma ve misvak getirme yerine, Medine'de, şarapçıların çocuklarının, melekler gibi yetişmesini sağlayan, Resulullah'ı getirselerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Katil, şarapçı, cani, çöllerde yaşayan, deveden başka hayvan bile görmemiş, deve gibi insanlardan, Cebrail ile boy ölçüşen insanlar yetiştiren Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, mescidinde, namazı öğrettiğinden fazla, bu insan yetiştirme, Kuralını öğretmişti. Psikoloji, sosyoloji, coci cociler yokken Resulullah vardı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve insanlığın o kötü hallerinden o meleklerle boy ölçüşen noktaya nasıl çıkaracağını İspat ederek bu dünyadan gitmişti. Bize namaz kadar çocuk eğitimi de öğretip gitti. Evet, okul çantasında kalem defterin nasıl bulunacağını, çocuğun ödevlerini akşam mı yapacağını, sabah mı yapacağını öğretmedi. Eften püften şeyler bunlar. Zaten geldi bir bilgisayar, Defteri de kalemi de kaldırdı. İyi ki defter kalem diye bir şart getirmemişti. Teknolojiye mağlup düşüreceklerdi peygamberimi. Ama başka şeyler öğretti. Çocukla ilgili kan, kalp, ciğer, dudak, göz, kulak olacak şeyleri öğretti. Ana esasları öğretti. Çölde de, çadırda da, Kuzeyde de güneyde de sıcakta da soğukta da çocuk yetiştirmenin temel ilkelerini öğretti gitti. Çocukların üzerinde ceket mi olsun önlükle mi okula gitsinler bu konulara girmedi. Okul üç katlı mı olsun beş katlı mı olsun ana okuluna mı gitsin baba okuluna mı gitsin sözlerine karışmadı. Çölleri okul yapıp gitti. Anaları öğretmen yaptı gitti. Ana okulu diye bir şart getirmedi. Anayı okul yaptı. Anaları hazırlayın gerisi önemli değil dedi. Bize kek mi pasta mı tarifi yapmadı. Buğday yetiştirmeyi öğretti gitti. Buğday senin olduktan sonra kek de kolay pasta da kolay, ekmek zaten kolay, bunun için kardeşlerim, artık, namazlarımızda, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, esas aldığımız gibi, aile yuvamızda, ailemizin, biricik varlığı olan, çocuklarımızda da, Resulullah diye, bir öğretmen, bulundurmamız gerekiyor, sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ediyorum pasta tarifi yapmadı çörek tarifi yapmadı o buğday yetiştirmeyi öğretip gitti temel işler yaptı zaten aziz kardeşlerim namazı da bir ilmu halden okuduğunuz zaman görürsünüz ki namazın rekaat sayısını rükûn'u secdesini öğretti gitti Diğer ayrıntıları fukaha bize öğrettiler. Namazı bile yüzde yüz tepeden tırnağa kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şekillendirmedi. O ana esasıyla öğretti. İşte namazda kaşınırsan ne olacak? Nereye ne kadar tutarsan namaz bozulur bozulmaz? Bunları fukahadan öğrendik. Ayrıntıları öğretecek bir vakti kalmadı bu dünyada zaten. Çocuk konusunda da böyle. Bu sebeple kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, çocuk üzerindeki çalışmalarını, insanlığa, dolayısıyla Müslümanlara kazandırdığı, çocuk birikimini, Medine'de 10 yılda, eli altında büyüyen, kendisinin torunları çocukları ve ashabının çocukları üzerindeki uygulamaları ele aldığımızda şu noktalar dikkatimizi çekiyor bir müthiş bir çocuk sevgisi var yüreğinde çocuğa dayanamıyor öyle canım yavrum deyip çocuğu bırakıp altta içine giden birisi değil çocuklarını ciddi seviyor. Cihattan şehadet noktasından geri geliyor. Kızı Fatıma'nın alnını öpmeden içeri girmiyor. Çocuklarından, torunlarından hatta kendi torunlarından olmayan sahabenin çocuklarından biri namazda secdedeyken omuzuna çıkıyor. Çocuğun morali kırılmasın diye secdeden kalkmıyor. Müthiş bir çocuk sevgisi bu sevgiye dair örneklerle dolu, hadisi şerifler. İki, çocuklara, bol bol dua ediyor. Şeker vermekten, oyuncak almaktan çok, duası var. Mevcut hallerine, geleceklerine dualar ediyor. Örneklerini zikredeceğim inşallah. Üç, çocukları, adam yerine koyuyor. Küçücük çocuk, 5 yaşında çocuk 50 yaşında ihtiyarların yanında aynı kategoride onun yanında. Çocuklara yaşlarına göre değil onları ileride görmek istediği adamlık tipine göre değerlendiriyor. 5 yaşında çocuğu oynatıyor 17 yaşında ordu teslim etti ona. 17 yaşında ordu teslim edecek şekilde 7 yaşındayken oynuyordu onunla tekrar ediyorum biz önlükleri nasıl giyecek kışın yün çorap mı giyecek orlon mu faydalı sentetik mi böyle şeyler yok peygamber aleyhisselamda temel var insan yetiştiren temel dinamikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de var seviyor Müthiş çocuk sevgisi var. Hiçbir anne, teyze, nene o sevgiye muadil bir şey söyleyemez şimdi. Bir benzeri olmayan bir çocuk sevgisi var. İki, çocuklarına çok dua ediyor. Kendi çocuklarına, ashabının çocuklarına, ümmetinin çocuklarına duayı bir donanım olarak kullanmış. Üç, çocukları nasıl görmek istiyorsa, onlara o muameleyi yapmış bir çocuğu 50 yaşında alim biri görmek istiyorsa İbni Abbas'ta olduğu gibi ona alim muamelesi yapmış 9 yaşında bir çocuğu devesinin arkasına oturtmuş 90 yaşında insanların anlamayacağı bizim standartlarımızda meseleler konuşmuş onunla yavrum diyor bir defa çocuk olarak karşısına oturtuyor yavrumdan sonra dağ gibi sözler konuşuyor onunla bu çocuktur demiyor büyük olacak diyor nasıl görmek istiyorsa o muameleyi yapıyor 3 bu yetiştirme tarzının 3. kuralı 4 dağlar gibi bir sabırla çocuklara muamele etmiş sabır sabır analarının sabrı bitti peygamberin sabrı bitmedi çocuklara Annelere sabır taaküyesi yapmış. Belki bin sene yaşasaydı, bir çocuk da bin sene çocuk kalsaydı sabırla ona muamele edecekti demek ki. Herkese sabır tavsiye etmiş, kendisi de sabretmiş. En mühim işlerinden bir tanesini yavrucu Enes'e tembih etmiş, git bunu filan yere götür demiş. Aradan zaman geçmiş, namaz kılınmış, o iş olmamış. Gitmiş, ne oldu çocuğa bir şey mi oldu diye çıkmış, bakmış Enes oyun oynuyor. Arkadaşlarını bulmuş oynuyor. Ensesini elini koymuş, Enes gidiyorsun değil mi demiş. Döndüm baktım ki diyor Resulullah, unutmuş gideceği yeri, götüreceği şey cebinde Enes oynuyor. Gidiyorsun değil mi Enes demiş. Niye gitmedin yavrum yok. Gidiyorsun değil mi? Gidiyorum ya Resulullah demiş. Yalan değil gidiyor. Ama beş saattir oynuyor sokakta. Sabır deposu. Sabretmiş. Ve beşincisi çocukların oyun hakkına müsamaha etmek bir kenara oyunlarını hak olarak onlara vermiş. Oynamış onlarla. Oynatmış. Ama, namaz vaktinde değil. Namazda değil. Çocukların oyunu hak ettiği yerlerde oynatmış. Ve altıncısı kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, Medine'de yetiştirdiği çocuklar, analarının ürünüdür. Çünkü önce analarını yetiştirdi. Kadınlardan, Anne çıkardı. Cahiliye toplumunun, Vahşeti içerisinde, Kadını beş parasız, Beş para etmez, Kıvamda, Gören bir toplumda, Üç kız çocuğu yetiştir, Onları evlendir, Sana cennet garanti olsun dedi. Hamza'ya, Parça parça ciğerleriyle cenneti vaat etti. Kızları yetiştiren annelere evlerinden cennet vaat etti. Evlatlarınıza adil muamele edin ha buyurdu. Taraf tutacaksanız kız çocuğunun tarafını tutun diye tembih etti. Anne... Adaylarını cennetin üstüne çıkardı. Anne yetiştirdiği için de anaokulu ihtiyacı hissedilmedi Medine'de. Çünkü her anne doğal bir okuldu zaten. Anne aynanın karşısında televizyonun önünde komşularıyla muhabbette ömür tüketince anaokuluna ihtiyacı oldu bu sefer. Ama Medine sokaklarında analar, analar zaten okuldular. Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam aldıkları aşı zaten onları öğretmen yapmıştı. Bu nedenle bugün biz Medine'ye göre namaz kılanlar olarak Medine'de Resulullah'la buluşup haç zevki yaşayanlar olarak Aleyhissalatu vesselam. Çocuklarımız üzerinde ümmeti Muhammed'den olmaları hususunda bir titizliğimiz, bir gayretimiz olacaksa, bunun için çocuk geliştirme, çocuk eğitimi, çocuk yetiştirme vakfı, yurtları yerine, Anne yetiştiren vakıflar, yurtlar kurmak zorundayız. Annesini yetiştiren, Zaten toplum yetiştirmiştir. Annelerin açığını kapatacak, Ne bir öğretmen, Ne bir kreş, Ne bir okul yoktur bu kainatta. Kreş çocuk doğurabiliyor mu ki çocuk büyütsün? Doğuramadığını, Doğal bir ortamda hiçbir kreş, hiçbir okul insan olarak yetiştiremez. Bin vakıf kurulacaksa bunların 900 tanesi kadınlara analık karakterinin aşısını yapacak vakıflar olmalıdır. Osmanlı'nın filan yerdeki camisi filan yerdeki kervansarayına ihya etmek, restore etmek için harcayacağımız şu kadar paramızı dursun ileride inşallah harcarız diye bekletelim. Bir semtte beş tane saliha kadın olacak. Doğurduğu çocuğu ana rahmindeyken Allah'a adayacak. Kadın olmaktan dolayı onur duyacak. Ben Hadice ile dirileceğim, Ayşe ile dirileceğim diye umutla ölümü bekleyecek, kadın haline getiren vakıflara para harcayalım. Elbette, bu vakıflardan bir tanesi de, kadınlarımızın, aynanın karşısına nasıl geçeceğini, nasıl giyineceklerini öğreten bir vakıf olsun. Zararı yok. Bir vakıfta biçki dikiş öğretsin. Başka bir vakıf yemek yapmayı öğretsin. Ama, ama, Yüz vakfımızdan, derneğimizden, sosyal kurumumuzdan 90 tanesi eş olmayı, doğurmayı, çocuk büyütmeyi öğretsin. Böylece anaokullarının masrafından da kurtulmuş oluruz. Çünkü hormonla değil doğal bir mantıkla yetiştirdiğimiz çocuklarımız çocuk yetiştirmeyi Allah'a kavuşacakları en büyük amellerden birisi olarak gören, annelerimizin varlığı, ümmetimizin kurtuluşu demektir. Kardeşler, saksıda buğday yetiştirmekle, tarlalarda, yüzlerce dönüm tarlada buğday yetiştirmek arasındaki farktır bu. Serada domates yetiştirmekle, Vadilerde domates yetiştirmek arasındaki farktır bu. Her kreş, her okul saksıdır, seradır. Ana vadidir. Ananın göğsünden çıkan süt nesildir, ümmettir, insanlığın özüdür, Havva'dır. Gerisi saksıdır. Saksıda yetişmez, demem. Serayı domatesi yiyoruz zaten. Ama sera diyorlar üstüne. Doğal değil, orijinal değil. Paket paket seri çocuklar yetişir. Seri seri numarası da var üstünde. barkod numaralı çocuk yetiştir okullarda. Bu ümmet peygamberini aleyhissalatü vesselam namazda örnek aldığı gibi Çocuk yetiştirme karakterinde de örnek almaya mecburdur. Bizim peygamberimiz sadece namaz peygamberi değildir. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk yetiştirme peygamberidir. Siyaset peygamberidir. Cihat peygamberidir. Ziraat peygamberidir. Hayat peygamberidir o. Medresede öğretmen değil ki sadece Arapça öğretip gidecek cami imamı mı zannettin sadece namaz kıldıracaktı sana hayat imamı o önderimiz rehberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz onun çocuk yetiştirme tarzına dikkat edeceğiz çocuklarımızı seveceğiz çünkü çocuk delisi bir peygamberin vardı senin sallallahu aleyhi ve sellem bir de kız çocuğu düşkünü bir peygamberdi Onlarca sahabisinin şehit düştüğü bir gazveden geliyor. 20 gün 30 gündür Medine'de değil. Mescidini özlemiş. Ashabını özlemiş. 3 günlük 5 günlük 1 haftalık 10 günlük ne kadarsa rapor alacak. Önce kızı Fatıma'yı görüyor. Nasılsın kızım diyor. Alnından öpüyor. Ondan sonra diğer işlerine bakıyor. Taraf tutacaksanız kız çocuğunun tarafını tutun diyor. Çünkü kız çocuğu ana. Çünkü kız çocuğu saksı değil. Çünkü kız çocuğu tabiat kadar geniş. Vadiler kadar geniş çünkü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sevgiyi, bu sevgiyi taşıyan insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Uydum Resulullah'ın sünnetiyle namaz kılmaya dediği gibi, Uydum Resulullah'a nesil yetiştiriyorum diyebilir. Bu sevgi çocuklara, bu sevgi, bu merhamet aynı zamanda bizim de Allah'tan merhamet görmemiz demektir. Ayşe anamız diyor ki bir gün bir kadın geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine uğramış sadaka istiyor. Ayşe anamız da 3-4 tane hurmacık bulmuş evinde 3 tane hurma vermiş onlara. Çocuklarına bu hurmaları vermiş kadıncağız bir tane de kendisi ağzına koyacak. Kadın da aç herhalde. Çocuklar kendi hurmalarını çekirdeğiyle yutmuş, analarının elindeki hurmayı almak istemişler. Anne de o elindeki son hurmayı ikiye bölüp çocuklarına vermiş. Yani kendi yememiş aç olduğu halde. Ayşe anamız da bu manzaradan çok etkilenmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde böyle bir olay oldu ya Resulullah demiş. Kadın çocuklarını o kadar seviyordu ki, Son hurmayı kendisi yiyecekti. Onu bile böldü çocuklarına verdi. Çok merhametliydi kadın. Demiş Aişe annemiz. Kocası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe demiş. Asas manzarayı görmedin demiş. O annenin o çocuklara merhameti Allah'ın da o kadını affetme sebebi oldu demiş. Merhamet yüklü bir peygamber, merhametini kopyalayan bir kadına da, bir anneye, bir babaya da Allah'ın rahmetini vaat ediyor. Bir baba, bir anne, çocuğunun ameliyat edilişini, sünnet edilişini seyredememelidir. Velev ki sünnet için, İyi bir ameliyat tedavi için bile olsa Çocuğunun derisinin kesilmesine bir baba tahammül edememeli Baba yüreği Doktor yüreği ayrı Anne yüreği tahammül edememeli Merhametten Bulut öyle yüklü olmalı ki Rüzgara bile çarpsa boşanıp yağmur olmalıdır Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra dua, dua. Sadece namazda dua etmek yetmez. 24 saatin belki 2 saatini insan teheccüde kalkıp çocuklarının dua duasını alacakları, çocuklarına dua yağdıracağı bir saat olarak geçirmelidir. Bir baba, bir anne, evine ekmek taşıdığı kadar çocuklarının dosyasına dua taşımalıdır. 20 sene sonra, o öldükten 30 sene sonra tutsun bunlar. Zararı yok. Sen, 30 sene önce bir dua yapılmıştır. Bugün, arabada giderken, kıl payı kaza atlattım zannediyorsun. 30 sene önce ölmüş olan, Annenin duası bugün tecelli etmiştir, haberin yoktur senin. Baba anne evladının dua makinesidir. Dua, dua makinesi. Tutmuyor yok. Yapıp yapmadığın var. Dua tutturmak senin işin değil. Dua tutturmak kime ettiysen dua onun işidir. Allah'ın işidir o. Ve Çocuklarımızın Medine standartlarında yetişmesi için 17 yaşında Onlara İslam orduları baş kumandanlığı görevini verecek Mantıkla yetiştireceğiz Heyhat Vay halimize be 17 yaşındaydı Üsame 61 yaşında Ebu Bekir'i Emir eri olarak Rasulullah ona teslim etti 52 yaşındaydı Ömer bin Hattab, 17 yaşında Ömer'in askeri durumundaydı. Bizde 17 yaşında değil, 27 yaşında çocuğa bile bir kız teslim edilip evlendirileceği zaman, 100 kere acaba diye sorulup veriliyor. Peygamber aleyhisselamın yokluk kıtlıkta yetiştirdiği 17 yaşında gitti ordular, ordular idare eden nesli, Bugün güya o peygamberin namazıyla namaz kılan o peygamberin hacini yapan o peygamberin orucunu tutan ümmetinin elinde 17-27 yaşında kız idare edemez ev idare edemez akşam bir ekmek 100 gram peynir alıp eve getirip bu kadını idare edemez diye düşündürülüyor ama ümmet aynı ümmet. Aman Allah'ım bir de mevlüt dualarına baksan ashabı bile geçmiş bir ümmet. Ashabı bile geçmiş bir ümmet. Yalanla peynir gemisi yürüyor tabii. Aç tavuk, dar ambarında görürmüş kendini. 23-24 yaşında çocuk evleneceğim deyince, La ilahe illallah ne günlere kaldık, niye evleniyor, ne oldu deniyor. Sen nasıl idare edeceksin deniyor. Medine'nin namazı var, çocuk yetiştirmeye geldi mi yok. Çocuklarımızı, ne görmek istiyorsak Doğduğu günden itibaren O muameleyi yapacağız o çocuğa Hasan Radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Biricik torunu Büyük torunu Bir gün mescitte oynuyordu Kucağına aldı 5 yaşında 6 yaşında bir çocuktu Öptü okşadı Sonra buyurdu ki Bu yavrumun bu ümmeti barıştıracağı günü bekliyorum dedi. Sonra da ümmet senelerce süren bir savaştan sonra bu mucizenin tahakkuk ettiği şekilde Hasan'ın barıştırmasıyla tek bir ümmet haline geldi tekrar. Ne bekliyorsan doğduğu günden itibaren o tipi, o sözleri çocuğun kulağına dökmen gerekiyor. Ve sabırlı olacaksın. Sabırlı olacaksın. Kırmak, dökmek yok. Sabretmek demek, sinir küpü olmak demek değildir. Bile bile sıkıntıya katlanıp yoluna devam etmek demektir. Şöyle zannetmeyesiniz aziz kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın sevgili kulu biricik kulu alemlerin efendisi her şey kalıbına döküldü bir kere dedi her şey oldu kimse itiraz etmedi evine gelince her şey hazır buluyordu kahvesini içip yatıyordu yatağı da açılı oluyordu zaten kliması da açılmış oluyordu böyle bir peygamber kimse hayal etmesin evet Allah koca koca dağları eritip önüne koyayım mı diye sordu doğal yaşayayım ya Rabbi dedi o mucizelerle yol almadı dua edip işlerini dua ile de hallettirmedi bir insan nasıl iş yapıyorsa öyle yaptı çocuklarına tembih etti o gün her şey düzelmedi Bukhari'den, <gülüyor> Müslim'den Nesai'den bir hadis nakledeceğim yani sahih derecesi daha üstün olmayan bir hadis nakledeceğim. Bakınız kızı Fatıma radıyallahu anha ile amcasının oğlu Ali'yi evlendirdi. Çok ileri yaşlarda değillerdi. Yani 20 yaşlarında delikanlılar olarak evlendirdi. Evliliklerinden sonra sahih hadisi şerif naklediyorum. Menkübe değil. Bir namaz vakti Ali kendisi anlatıyor üstelik. Gitmiş kapılarını vurmuş. Namaza kalkın çocuklar demiş. Çocuklarını, kızını ve damadını ki Ali de onun bir tür evlatlığıdır. Yani Ali de o büyüttü çünkü. Kapıyı vurmuş. Çocuklar namaza kalkın demiş. Bütün anneler babalar sabah namazına çocuk kaldırma olarak bunu dinlemelidirler. Anneysen sen dinle. Baba isen dinle, ileride olacaksan dinle. Torun sahibi isen dinle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hamur yoğurur gibi insan yoğurmadı. İnsan eğitir gibi insan eğitti. Vurmuş kapılarına, hadi namaza kalkın çocuklar demiş. Ali diyor ki, nesai'den naklederek söylüyorum. Sesini duydum diyor. Uyandım ama gözlerimi oğuşturmaya başladım diyor sonra tekrar gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki diyor evde bir hareket olmadı bizim tekrar gelmiş çocuklar hala kalkmadınız mı demiş Ali de cevap vermiş dikkat ediniz yahu her şey Allah'ın elinde değil mi kalkıp kılmamızı dileseydi kalkardık işte demiş cevap hazır uyku sersemliyle peygambere böyle cevap vermiş Ali Ali Ali bin Ebi Talib radıyallahu an. Raşid halifemiz, başımızın tacı, gözümüzün ışığı. Allah isteseydi kalkardık işte demiş. Tekrar kalkın çocuklar demiş. Diyor ki Ali radıyallahu. Anh, sonra kalktık diyor o da diyor. Elini dizine vurup vurup şuna bak, şuna bak. Allah dilerse kalkarmış. Allah dilerse kalkarmış. Bir de tartışıyor benimle. Dedi gitti diyor. Serseri kaç kere geldik dememiş ama. Koca peygamber kapını geliyor, kaldırıyor. Şuna bak, verdiği cevaba bak dememiş. Kendi dizini dövmüş Ali'yi üzmemiş. Dizine vurmuş ama. Dizine uğra uğra gitti diyor. Yeni evlenmiş delikanlı. Yeni evlenmiş bir kız. Yani zannetmeyelim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzından bir cümle çıktı. Hemen çoluk çocuk onu uyguladılar. Yok canım o da babaydı. O da kocaydı. Hanımlarının onu üzdüğü şeyleri toplasak koca bir kitap olur. Ama sabretti. Çünkü o, çünkü o nesil yetiştirme derdindeydi. Saksısında çiçek yetiştirmiyordu. Biz ümmeti Muhammed olarak sevgili peygamber aleyhisselam efendimizin namazını, seccadesini, sarığını, misvanı aldık. Nerede bunlar? Bu da peygamberin sünneti. Hacı efendiler Allah rızası için hurma getirmesinler. Hurma bizim piyasalarımızda da var. Bu sünnetlerini o hurma ağaçlarının diplerindeki topraklardan emip getirsinler bize. Bizim hasretimiz hurmaya değildir. 40 kere çocuğunu kaldırdığı halde kalkmayıp kendi dizini döven ama çocuğuna bağırmayan şefkatli babayı istiyoruz. Ali de yaramazlık yaptı demek ki. Fatıma da üzdü babasını demek ki. Ama ne olacak? Muhammed Aleyhisselam gibi bir babam var. Dizini dövüyor, çocuğunu dövmüyor. İçine basıyor, çocuğuna kusmuyor. Medine'de çocuk da yetişti. Uhud Dağı Medine'de de bu, bu dağlar hangi vadide? Bunlar da Medine ürünü. Ve çocuklarla kardeşler çocuk gibi oynayan bir peygamberimiz var bizim mescidin içinde namaz kılarken yolda iken çocuk gibi oynuyor biz ümmeti Muhammediz sabırlıyız anne istiyoruz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi taklit ediyoruz merhamet biz. Bu yumuşaklığımız ve merhametimizin Rabbimizden bize sevap olarak geri geleceğine iman ediyoruz. Böyle iman ediyoruz. Yine sahabi diyor ki, bir gün bir yemeğe çağırıldık diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi de aldı. Beraber yemek için çıktık. Yolda giderken Hüseyin'in oynadığını gördü. Normal işte beş kişi gidiyorlar diyelim. Hepimizi geride bıraktı, hızlı bir şekilde koştu. Dorunu Hüseyin'i yakaladı. Ama çocuk da yakalanmak istemiyor. Oraya koştu, buraya koştu. Dakikalarca oyaladı peygamberi diyor. Sonunda yakaladı onu diyor. Yani beraber protokol içinde bir geziye gidiyorlar. Torununu görünce protokolü unutuyor. Torunuyla ebecilik oynuyorlar. Rahmeten lil alemin bu. Sadece vakıf kurup Afrika'daki açları düşünen Müslüman değil. Kendi torununu da düşünen bir Müslüman peygamber bu. Sonunda çocuğu yakalamış. Çocuğu sahabi tarif ediyor. Bir elini çenesinin altına koydu diyor. Öbür elini de kafasının üstüne koydu. Çocuğun kafasını eğdi. Yüzünü gözünü öptü diyor. Niye böyle yaptı? E çünkü kaçtı çocuk oyaladı ya onu. Öpmeyi de daha ağırdan yaptı bu sefer. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ruku öğreten peygamber. Çocuk öpmeyi öğretiyor. Sadece ruku ve secde mi öğreniliyor peygamberden? Sabırlı, merhametli, 60 yaşında torunlarıyla oynayan dede, şakalaşan dede. Şaka yapıyor. Ciddi olduğu zaman ciddi, şaka olduğu zaman şaka. Kardeşler, Farklı sahabilerin farklı hatıraları var. Yine Bukhari'den ve Müslim'den bir hatıra nakletmek istiyorum. Muhammed bin Rabi' isimli sahabi diyor ki dikkat ediniz hatırasına. Beş yaşındaydım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim evimize gelmişti diyor. Evimizde bir kova su vardı diyor. Beni o evin bahçesinde oynarken gördü diyor. Ağzını kovadan su doldurdu. Geldi benim yanıma diye su yüzüme fışkırttı diyor. Çocukla misket oynayamamış. Bilgisayarı da yanında olmadığı için. Ağzını su doldurmuş çocuğa su fışkırtmış. Ebecilik oynayacaklar. Gittiği bir evde çocuğun gönlünü yapan peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kültür budur. Bizim kültürümüz budur kardeşlerim. Böyle bir kültür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almak zorundayız. Namazımızı aldığımız gibi. Namaz peygamberden oruçta peygamberden aile ve çocuk kültürü batıdan televizyonlardan buna İki yüzlülük de diyebilirim. Yüzsüzlük de diyebilirim. Sabırsız babalar, sabırsız anneler, ne yapacağını bilemediğini zannedenler, Resulullah önümüzdedir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Abbas, radıyallahu anhuma diyor ki, halası Peygamber aleyhisselamın evindeydi, Diyor ki teyzesi peygamber aleyhisselamın evinde misafir kalmıştım. Gece namazına kalktı sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen bu da abdest almış. Hemen bu da gitmiş efendimiz aleyhisselamın yanında namaz kılacak. Cemaat olmuş ona. Bir karış gerisinde namaz kılmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de eliyle tutmuş onu kendi hizasına getirmiş o gidince bir daha geri kaçtım diyor ikinci rekata kalktığında baktı ben geri gittim bir daha tuttu eliyle bir daha beni getirdi gene geri kaçtım diyor namazdan sonra demiş ki yavrum demiş seni ben öne getiriyorum aynı hizaya geliyoruz niye geri gidip duruyorsun yani bu yaptığı yanlış çocuğun seni peygamber getiriyor burada duracaksın diyor Kaç, rüküye gidince kaçıyor Demiş ki ya Resulallah sen Allah'ın peygamberisin benim büyük bir çocuk seninle aynı hizada durur mu? Yakışmaz onun için geri gittim demiş. Yaptığı yanlış. Sana peygamber burada duracaksın diyor. Ama çocuk aklınca ahlaki bir şey yapmak istemiş. O zaman bana dedi ki diyor Allah'ım bu çocuğa ilim öğret. Bu çocuğa derin anlayış öğret diye dua etti diyor. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hazır pamuktan yastık yapmadı. Kayaları öğütüp, pamuk haline getirip yastık gibi kullandı. Bunun üç tane, beş tane örneği yok. Ashab-ı kiramın geçmişini biliyoruz. Yaşadıkları vakaları biliyoruz. Ashab-ı kiramı tanıyoruz. Bugün evlerimizde biz ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabrını gösteriyoruz. Beton abide haline getirdiğimiz evlerimizde Çocuklarımızın oyun için ne kadar fırsat ayırabiliyoruz? Çocuklarımızla beraberliğe ayırabildiğimiz vakit ne kadardır? Çocuklarımızla çocuklaşma kabiliyetimiz ne kadardır? Çocuk büyüten çocuklaşsın buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Efendimiz. Çocuğun seviyesine inmedikçe merhametli bir baba... Merhametli bir anne olamazsın. Çocuğun seviyesine inmek zorundasın. Çocuk senin seviyene çıkamaz. Çıksa çocuk olmazdı zaten. Bu bizim peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Enes İbn Malik diyor ki, 10 seneye yakın zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde kaldı. Bakınız 10 sene 10 sene Bu 10 senede 63 savaş yönetmiş Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Yüzlerce mi binlerce mi Protokollü toplantılar yapmış Yabancı elçiler gelmiş gitmiş Medine'de yangın olduğu Günler olmuş Medine'de çarşıda Kıtlık olduğu günler olmuş 10 yıllık bir devlet toplumu Düşününüz bu 10 yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının dibinde durmuş bu çocuk. Cümlesine dikkat ediniz. Ne diyor? 10 yılda bir kere olsun niye böyle yaptın sorusunu Resulullah'tan duymadım diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hiç mi Enes yanlış yapmadı? Hiç mi savaştan, kıtlıktan, sıcaktan bunalmadı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün çok sinirliyim yanıma yanaşmayın diyeceği hiç mi bir pozisyon olmadı halbuki bu on yıl stres yılı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu on yıl içinde altı tane yavrusunu topağa gömdü hiç mi Enes cenaze gününde ayağına takılıp rahatsızlık vermedi Amcası hunharca şehit edildi. Onlarca sahabi şehit edildi bu on yılda. Hiç mi şehit günlerinde, Uhud günlerinde, Hendek'teki o açlık günlerinde, hiç mi bunalmadı, hiç mi stresi yoktu, hiç mi sıkıntılı günü yoktu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminde? Enes ibn Malik, bir kere olsun duymadım, niye böyle yaptın sözünü. Tabakları, Çanakları kırıldığı zaman da hanımlarını ikaz edermiş. Bakın bizim ömrümüz olduğu gibi ecelimiz olduğu gibi bu tabaklarında bir eceli vardı. Çoluk çocuğa bağırmayın bu yüzden dermiş. Subhanallah. Bu ne merhamet yahu. Benim ecelim var, tabağın da eceli vardı, kırıldı diyor. Ee tabak takımları ne de bir tabağı var, bir de tencereleri var zaten başka bir şeyleri yok ki. O da yenisi yapılması için kim bilir Yemen'den bir daha gelecek. 12 dizineli takım değil. Çömlek, bildiğin çömlek. Çömlekten de bir tabak. Yemen'den gelecek, Şam'dan gelecek bir tabak da yemek yiyecekler. Dokunmayın çocuklara dokunmayın. Eceli vardı kırıldı diyor. Merhamet, merhamet. Bu merhameti gösteren anneye de Allah'tan rahmet. Kapçanak için, perde için, zımpara halı için çocuğa bağırana da Allah'tan hak ettiği. Halıyı çizdi. Duvarı lekeledi. Bardağı yanlış yere koydu. Deterjanı dökerken filan parmağıyla döktü. Yani öyle dökülmez. Deterjanın da bir dini var çünkü. Deterjan da din maddelerinden biri. Aman Allah'ım. Zemzem eskiden belli bardaklarla içilirdi az olduğu için. Şimdi zemzem kaselere çıktı elhamdülillah. Deterjan dini çıktı ortaya. Deterjan. Nasıl kullanılır? Hangisi eftaldir? Kendine göre bir din o da. Deterjan yüzünden. Şu camı açtı, şu camı kapattı yüzünden. Ayakkabısını şuraya koyacaktı, buraya koydu yüzünden. Okuldan geldi, çantasını önce şuraya koyacaktı, yanlışlıkla buraya koydu. Ya da çanta, ön, çanta önce hijyenik temizliğe tabi tutulacaktı da sonra kömürlüğe konacaktı, ayakkabılığa konacaktı. Mesela böyle bir taktik hataları. Uluslararası sorunlar bunlar tabii. Bunlar için çocuğu bin defa azarla, bin defa. Çocuk senden 3.000 bin, bin defa bağırma çağırma cümleleri duysun. Sonra 18 20 yaşına geldiğinde sana mı soracak evleneceği zaman? Zaten yok diyeceksin. Sen yok diyen bir babasın, yok diyen bir anasın sen. Sözlüğün yok üzerine kurulu senin. Çocuklardaki kredimizi bitiriyoruz. Peygambere bak. Peygamberinin şefaatine muhtaç ümmete bak kravatı bozulur diye çocuğunun elinden bile tutmaya çekinen babaya bak. Ashabının çocuklarını toplayıp onlarla deve oyunu oynayan peygambere bak sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn el Haris diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yola çıktı Abdullah ibn Abbas, Ubeydullah ve Küseyr isimli amcasının oğlu küçük çocuklar hepsini topladı onları bir yerde böyle sıraya soktu çocuklar yarış yapıyoruz yarışı kazanana hediye vereceğim dedi diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ya 10 dakika önce ya 20 dakika önce ya o anda Cebrail yanındaydı ayetler indiriyordu ayetler indiriyor ayetler göklerden aşağıya boşalıyor peygamber çocukları dizmiş yarış yaptırıyor onlara haydi çocuklar onlar da koşmayı bırakmışlar Gelmişler 5-6 çocuk yere yatırmışlar peygamberi. Kimi sırtına çıkmış, kimi kafasına çıkmış. O da onları okşuyor, öpmeye çalışıyor. Ashabının çocukları. Tören saati, protokol saati değil. Çocuk saati. Yabancı elciler gelmiş, Müslüman değiller. Sahabeye tembih etmiş, yanıma kimseyi sokmayın demiş. Torunu Hasan da gelmiş, dedesinin yanına girecek, oradaki görevli sahabi de, tutmaya çalışıyor. Etmişin, vursa olmaz. Peygamber torunu vurmasa girmeye çalışıyor. Dedemi isterim, dedemi isterim. Bağırtı, gürültü olmuş orada. Kalkmış Efendimiz, size tembih etmedim mi demiş. İçeride yabancılar var, burada, ya Resulallah demiş. Ha. Yani torunun, o kural büyük içindir, çocuğa kural olmaz. Bırakın çocuğu. Kural büyük içindir. Rahmet, rahmet, lil alemin, törenlerde ama, eve gelince, cebarut baba, kanun baba, ihtilallerden kurtulduk, Müslüman babalar kaldı ihtilalci şimdi. Gün aşırı ihtilal. Ama lil alemin, peygamberin ümmeti, Alimallah bir de tarikat erbabıdır. Ha çarşaflıdır da ha. Ama kanuncu teyze. Kanuni mezarda teyze burada. Mezarda. Eh be. Rahmetellil alemin peygamberin rahmeti. O alemlere rahmeti senin çocuğunun üzerinde. Senin evinde görülmeyecek de. Nerede görülecekti? Nerede görülecekti? Mecusiler bile o rahmetten istifade ettiler. Müslümanların çocuklarına mı o rahmet yasak? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Ona göre namaz kılarız. Ona göre oruç tutarız. Ona göre zekat veririz. Ona göre haç yaparız. Ona göre kurban keseriz. Ona göre... Teheccüde kalkarız. Ona göre Kur'an okuruz. Onun büyüttüğü gibi çocuk büyütürüz. Çocuğumuzun hoca yetişmesi önemli değil. Doktor yetişmesi önemli değil. Kur'an hafızı olması önemli değil. İnsan olması önemli. 30 yaşındaki çocuk, babasını ve annesini, iki yaşındayken canım babam diye ayaklarını öptüğü gibi öpebiliyorsa, o baba iyi babadır. Çocuk 30 yaşına gelinceye kadar becerip soğuttuysan çocuğu kendinden sen iyi anne değilsin. Bir çocuk senin anneni evde kaynana olarak istemem biz ayrı evde oturalım diyen evlilik adayına annemden ayrılmak diye bir kelime kullandın sen değil mi? Haydi selamun aleyküm deyip gitmiyorsa o anne iyi anne değildir. Veya anne iyidir de evlattan nasibi yoktur. O evlat çünkü evlat değildir. Ne demek? Annemin üzerinden pazarlık ha evleneceğiz diye. Kainatta 3 milyar kadın var ama bir tane anam var benim. Benim anam hala benim anam ve ben hala yeni doğduğum gün gibi kundaktayım ve kucağındayım. Yaşımın ne olduğu önemli değil. Dedirtebilmeli anneler. Deterjan yüzünden Put perde yüzünden Put çanaklar yüzünden Putlaştırılmış ev düzenleri Koltukları vesairesi Mobilyası yüzünden Çocukların gönlü kırılmamalı Allah'ın haramlarından Bir haramdan dolayı Kainat çökmeli Ev yıkılmalı Hicret etmeliyiz Kızımın başı açıldı diye bu diyarlardan Terk edip gitmeliyim ben Ama Ama Perde yanlış kapatıldı, dantel yanlış yere kondu diye benim çocuğuma söz söylenmemeli. Çamaşırını ulu orta bırakmış, bıraktıysa bıraktı. Namazı yarım bıraktı derken ki heyecanı, ayakkabısını filan yerde bıraktı derken gösterme. Kadabın, şiddetin, heybetin Allah'ın dini için olsun. Ama Ali'yi uyandıran peygamberi unutma. Kendi dizini dö. Şuna bak, şuna bak. Allah isterse kalkarmış da dizine vur. Ali'ye vurma. Çünkü Ali senin dini dinin için cenklere çıkacak inşallah. İlk savaş tatbikatlarını senin üzerinde yapmasın çocuk. Yıpratma çocuğu. Helak etme. Sen 10 sene Medine'de uğraş, sonra sancağını Üsame'ye ver git. Siyaset bu işte. İsoloji, psikoloji anlamam ben. İlim ilimdir ama, din de dindir, peygamber de peygamberdir. Kardeşler, kanun, altı kanun saydık. 1- Dolu dolu çocuk sevgisi. Öyle canım yavrum filan, çiçek mi çiçek onlardan söz etmiyorum ben. Peygamber ve namaz ne demek biliyor muyuz? Biliyoruz. Namazı bile çocuğu için bozan bir peygamber var ya. Sevgi budur. Sevgi. iki Doya doya dua. Bir saat, 2 saat. Sadece hasta ve yaramaz çocuğa değil ha. Asıl çocuk sağlamsa iyiyse asıl dua o zaman zaten bozma bunu ya Rabbi daha iyi yap diye. İyinin iyisi var. Üç, ne görmek istiyorsun ileride o muameleyi yapacaksın. Mücahit çocuk yetiştirmek istiyor. Çocuğun eline çatal bile vermiyor gözüne batırırsın diye. On yaşında kız çocuğu hala domates soymamış müthiş bir anne ve eş olarak yetiştiriyor. Şu kadar ki tencereyi hiç tutmamış kız. 25 yaşında hazır çorbayı kaynatmayı bilmiyor. İyi bir anne olacak ama. İyi bir eş olacak. İyi bir itilmiş eş yapıyorsun sen onu. Ne görmek istiyorsun, ne bulmak istiyorsun. Doğduğu günden itibaren o eğitimi vereceksin. Öyle davranacaksın. Benim oğlum, benim oğlum alimdir. Bitti. E şimdi kitap yırttı, yırtsın. Alimdir bu. Diyeceğiz. Ve sabır. En az Nuh Aleyhisselam kadar sabredeceğiz. Sabredeceğiz. Bıkmak, usanmak, beddua etmek yok. Ve çocukların oyun hakkı. Ama put oyunlar değil. Put perestliği teşvik eden, zinayı kışkırtan oyunlar değil. Helal, mübah, caiz oyunlarla çocuklarımızı oynatacağız. Bilhassa Çocuklarımızı tabiatla buluşturacağız. Ormanlarda çocuklar kaybolsun, saatlerce birbirlerini arasınlar. Otların içine düşsün, kaybolsun çocuklar. Derelerde ayaklarını yıkasınlar. Bu tip oyunları, şu teknolojik çıngırlardan kurtarmak lazım çocukları. Nasıl olsa bu teknolojik çocuğu bir gün bulacak. Bari çocuğun küçüklüğü tabiatla iç içe olsun. Ve Medine kanunu. Kanun no 6. Bütün kanunların kanunu. Çocuğu eğitmeye gerek yok, kreşlere gerek yok, anaokullarına gerek yok, hiç öğretmenlere gerek yok, herkes anasını yetiştirsin. Çocuğunun anasını yetiştiren çocuk yetiştirmiştir. Anasını yetiştirmeyen saksıda çocuk büyütecektir. Ne kadar büyütürsen artık. Bu kanunlar Medine kanunlarıdır. Buradan üsameler çıktı, enesler çıktı. Abdullah ibn Abbaslar çıktı. Abdullah ibn Zubeyrler çıktı. Radıyallahu anhum. Ve bizden de ne çıktığını hep beraber görüyoruz. O sallallahu aleyhi ve sellem ala Seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn ve rabbil âlemin.